Bu ayeti kerime ile misafirin namazı değil, korku namazı kastedilmiştir. Bu İbni Abbas, Cabir İbni Abdillah ve diğer bir kısım sahabenin radiyallahu anhum görüşüdür. Nitekim İbni Abbas radiyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Allahu Teala peygamberinizin lisanı üzere mukimin namazını dört, misafirin namazını iki, korku namazını da imamla bir rekat, kendi başına da bir rekat olarak farz kıldı.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 İma ve işaret manasına hamletmekten daha evlâ olduğu sabit olmuş olur. D. Sahabe-i kiramın öf ve anlayışına göre kısaltma, rekatların sayılarını noksanlaştırma anlamına tahsis edilmiştir. İşte bu sebepten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırarak öğle namazını iki rekat kıldırınca, Zülyedeyn radiyallahu an namaz mı kısaltıldı yoksa sen unuttun ya Resûlullah diye sormuştu.